Ve والسلام ve selamu ala وعلى Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi şrahli sadri ve yasirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli Rabbi zidni ilme ve ve salihin Değerli kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuh Sizleri Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Hepinize odamıza hoş geldiniz diyorum. Ve hayırlı geceler diliyorum. Bir saate yakın olacak beraberliğimizin hayırla neticelenmesini ve hep beraber istifade edenlerden olmayı yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, geçen hafta başka bir yerde olduğum için nete girme imkanım olmadı. O yüzden kardeşlerimizden özür diliyorum. Bu hafta inşallah sizlerle beraberiz. Sohbetimizin başında eş, dost, akraba, arkadaş kim varsa buradaki ilim halkasına davet edilmesinin yine bir cihat olacağını hatırlatmak isterim. Faydalı olacağını hatırlatmak isterim. Hayra vesile olmak adına mübarek bir adım olacağını siz değerli muhterem kardeşlerimi hatırlatmak isterim. Bunu da gerek meselenemizde veya sosyal paylaşım sitelerinde bir hatırlatma, bir davet ile yapmamız mümkündür veya telefonla veya başka bir şekilde veya evdeysek ev halkının e, kulak vermesi bir saate yakın olacak bu ilim halkasına dahil olarak meleklerin rahmet kanatları altında gölgelenmeleri meleklerin dualarına e, bir yerde muhatap olmaları meleklerin dualarında yer bulmaları ve bu şekilde rahmete kavuşmaları, bağışlanmaya kavuşmaları için bir sebep teşkil edeceğinden sizlerin de bu güzel sebebe vesile olacağınızı umuyor ve <gülüyor> bu konuda bu hatırlatmayı yapıyorum değerli kardeşlerim. İnşallah sohbetimizin sonunda soru ve cevaplar olacak. <gülüyor> bu bölümde aklınıza takılan herhangi bir Soru varsa bu soruları ekrana yazmanız suretiyle e, cevaplandırmaya çalışacağız. Ama <gülüyor> bunun öncesinde e, her zaman olduğu gibi e, Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet-i kerime maal ve tefsir yapmaya gayret edeceğiz. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi geçen haftadan önceki hafta ve ondan daha önceki hafta Ala suresinden bahsettik. Ala suresinin ayetleriyle ilgili mal ve tefsir vermeye çalıştık. Bugün sırada Raşiye suresi var. Raşiye suresinin ilk ayetiyle başlayacağız. Bir yarım saatlik süre içerisinde ne kadar alabilirsek inşallahı teâlâ almaya garip edeceğiz. <gülüyor> evet. Yüce Rabbimiz bu surede tabi hatırlatmak isterim suremiz Kur'an-ı Kerim'in 591. sayfasında 590'da olabilir bazı mushaflara göre veya 89'da olabilir 92'de olabilir 591. sayfasında amme cüzünde bir Sure-i Şerife Oradan tabi takip etmek isteyen kardeşlerimizi hatırlatayım Oradan bakabilirler e, Meallerinde olabilir Meallerden de akıllarına takılan bir e, çelişki Kapalı kalmış bir nokta izahı, izaha ihtiyaç duyan bir nokta olursa Onları da buradan sorabilirler Bunlar da sorular dahilinde olacak inşallah Daha fazla vaktinizi almadan Direkt sohbetimize geçmek istiyorum Yüce Rabbimiz Hel eteke hadiyetul Gashiye Bir soru ile Peygamberimize tevcih ettiği bir soru ile Bu suriye başlamış Celle Celaluhu Ya Muhammed Sana Gashiyenin Haberi geldi mi? Gashiyenin ne manaya geldiğini Sen biliyor musun? Gâşiye ile ilgili sana daha önce bahsetmiş miydim? Gâşiye ile ilgili Bilgi almış mıydın? Gashi'nin ne olduğunu biliyor musun? Gashi ile ilgili konuşmuş muyduk? Gashi'nin ne olduğunu sana bildirmiş miydim? Tabii Allahu Teala bu soruyu cevap almak için sormuyor değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de nerede soru varsa bilin ki o soru haşa Allah'ın cehaletinden değildir. Bilme ihtiyacı duyduğundan değildir. Öğrenme ihtiyacı hissettiğinden değildir. Bir mevzunun, bir konunun kendisine kapalı olma durumundan dolayı değildir. Haşa ve kella böyle bir şey asla e, kabul edilemez. Çünkü Yüce Rabbimiz alimdir, her şeyi bilir. Yüce Rabbimiz asla e, hiçbir konuda cahil değildir. Bütün konuları aklınıza gelebilecek veya aklınıza gel gelmeyen her türlü konuyu Yüce Rabbimizin ilmi ihata etmiştir, ihata eder. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de sorulan sorular sadece karşı tarafa öğretmek içindir, karşı tarafın dikkatini çekmek içindir. O konuya e, dikkatleri celbederek verilecek akabinde gelecek olan açıklamaya, verilecek olan cevaba kulakların hazır olması için e, soru sorma tekniğini Yüce Rabbimiz kullanmaktadır. Bunun da maksadı dikkatleri celp etmektir. Bu konuya dikkatleri verilecek ederek verilecek olan, olan, olunan cevabın ehemmiyetine insanları çağırmak, davet etmek ve bunun ehemmiyetini beyan ederek insanların istifade etmelerini sağlamaktır. Kulakların hazır olmasını sağlamaktır. Değerli kardeşlerim, işte bu soru ile, bu soru ile, Allahu Teala bu sureyi Celileye başlıyor ve ardından da açıklamalar gelecek. Evet sorunun açıklaması, sorunun cevabı Yüce Rabbimiz tarafından tekrar veriliyor. Zira cevap peygamberimizden beklenmiyor idi. Cevap sadece e, Yüce Rabbimiz tarafından verilecekti. Ama soru sadece dikkatleri celbetmek içindi. Vucuhun yavma idin. İşte gâşiye ya Muhammed. Şimdi gâşiyenin ne olduğunu sana açıklıyorum. Ya Muhammed. Onun adı altında, Ya ümmeti Muhammed, Ey Muhammed'in ümmeti, Ey Muhammed'e inanan insanlar, Ey müminler, Veya bu Risale'yi, bu mesajı alan, Ama henüz daha inanmamış olan bütün insanlık, Bu mesajı kulaklarında hisseden, duyan bütün insanlık, bütün ins ve cins, ins ve e, cin alemi duyun. E, bu cevabı okuyun, bu cevabı bilin. Bu açıklamayı mutlaka dinleyin babından bir soruydu. Vucûhun öyle yüzler var ki. Öyle yüzler var ki. yavme idin işte o gün haşîa korku içindedirler. Yüzler vardır ki korku ifadesi taşırlar, yüzler vardır ki kas katı kesilmiş, yüzler vardır ki korkutulmuş korktuğu kalbindeki ürperti korku yüzüne yansımış. Büyük bir e, katılık, kararmış bir yüz ifadesi sanki büyük bir belaya düşmüşcesine, yüzlerindeki bütün hatlar onun üzgün korku içerisinde perişanlık içerisinde olduğunu adeta belgeliyor. İşte allah Teala'nın çizmiş olduğu bu tablo bu soruya cevap niteliğindedir. Ucuhun yevme idin khâşi'ah İşte gâşiyenin açıklaması bu. Gâşiye Öyle yüzler var ki korku içinde âmiletun nasıbe O yüzler iş yapmışlar. Çalışmışlar, gayret göstermişler ama nasıl bir konuda gayret göstermişler? Nassaplık konusunda. Yani Allah'ın helal kıldığı yollarda, yollarda çalışmamışlar. Allah'ın haram kıldığı yollarda çalışmışlar. Gayretlerini, güçlerini, kudretlerini, mallarını, ömürlerini, ömür sermayelerini, iradelerini, arzularını, hayallerini, isteklerini Allah'ın haram kıldığı, Haram kıldığı, istemediği yollarda harcamışlar. Allah'ın rızasına değil, şeytanın rızasına göre çalışmışlar. Allah'ın haram dediği, yaklaşmayın dediği yerlere adeta helal bayrakları dikmişler. Hayır kabul etmiyoruz, helaldir ey insanlar. Bir sınır tanımayın, ey insanlar. Zinayı haram saymayın, ey insanlar. Faizi Haram saymayın ey insanlar Açıklığı saçıklığı Güzelce giyinmeyi haram saymayın Dercesine Bir bayrak dikmişler Ve bu bayrağın üstünde de Yazan bir şey var Nedir o? Kanmayın bu haramlara Allah'ın dediği şeylere kanmayın Gelin Bakın daha güzel bir dünya var Daha güzel mutluluklar var Gelin Bu bayrakta o şeytanın ve ordusunun dikmiş olduğu o bayrakta yazılan şeyler var. Buyurun size mutlu olmanın yollarını gösteriyor. İşte hat, sınır, hudut tan ıı, tanımamak gerektiği, insanın arzularına, heveslerine, hevasına içinden geldiği gibi inanması, içinden geldiği gibi hareket etmesi, içinden geldiği gibi davranması gerektiği o bayrakta yazılıyor. İşte naszaplık da bu. Allah'ın adeta Kur'an sancağının dikildiği yerde Kur'an sancağını yıkıp onu indirip yerine şeytanın emirlerini, şeytanın tavsiyelerini içeren şeytani bayrağı asmak nassaplıktır Allah'ın haram dediği yerde helal diye çığlık atmak naszaplıktır. Allah'ın yaklaşmayın dediği yerde yaklaşın demek. Nasablıktır Hırsızlıktır Hak hukuk gaspıdır İlahlık iddiasıdır Allah'a çaka satmaktır Allah'ın emirlerini karşısında Adeta şeytani bir gurur ve kibir içerisinde Adeta hat hudut, tanımamazlıktır Allah'ın otoritesini tanımamaktır Allah'ın gücünü azımsamaktır Allah'ın azabını azımsamaktır işte bu bayrağı dikenler için Allah nassa der. Bizde Arap aleminde de bu kelime eğer bir kişi daima haram yollarda hayatını çürütüyorsa, bir kişi Allah'ın haram kıldığını helal kılıyorsa, lisanı haliyle, bedeni bedeniyle, hareketleriyle Allah'ın haram kıldığını helal kılıyor gibi bir davranış sözel veya... Hareketsel, eylemsel veya hayalsel bir davranış içerisinde oluyorsa ona nasab derler. Nasab, nasab, hakkı gasp eden, hakkı gasp eden. İşte o yüzler var ki o yüzlerin sahipleri kastediliyor. O insanlar kastediliyor, o cinler kastediliyor. Amile, iş yapmışlar, gayret göstermişler, güçlerini, kudretlerini harcamışlar. Ama hangi yolda nasaplık yönünde. Nasibe, amiletun nasibe. Allah'ın Kur'an bayrağını indirerek şeytanın heva heves bayrağını dikmişler. Nasaplıkları buradan geliyor. Çünkü onlar Allah'ın hudutlarını çiğnemek için gayret sarf etmişler. İşte bu yüzden onların yüzleri ahirette haşr olduklarında Korku içinde olacaklar. Çünkü onlara çok büyük, çok kötü müjdeler verilmiş. Vücuhun yevme edin, haşi'ah. Korku içerisinde o gün yüzler. Korku içerisinde. O neden korku içinde? Amiletun <gülüyor> nasubeh. Çalışmışlar ama nasaplık yolunda çalışmışlar. Hak gaspını yap, Allah'ın hakkını gasp etmişler. Allah'ın kanun koyma hakkını gasp etmişler. Allah'ın iyi deme hakkını gasp etmişler. Allah'ın şu kötüdür deme hakkını gasp etmişler. Allah'ın otoritesini gasp etmeye çalışmışlar. Öyle zannediyorlar en azından. Allah'ın gücü, kudreti, hakkı, hukuku, otoritesi asla gasp edilmez. Ama Allah... Bir imtihan gereğidir insanlara böyle bir imkan tanımış ve insanlar işte sanki güya Allah'ın haklarını gasp etmiş zannediyorlar kendilerini. Allah'ın gücünü, kudretini, iktidarını ellerine geçirdiklerini zannediyorlar. Adeta Allah'a çaka satıyorlar, Allah'a meydan okuyorlar ve göz göre göre bile bile bile bile. Allah'ın haramlarını helal kılıyorlar. Allah'ın yapılması, takdi yapıldığı takdirde kızdığı şeyleri sevilecek bir durum haline getiriyorlar. Törenlerle, her türlü programlarla, radyo programları, televizyon programları, sosyal aktiviteler, kurumlar, müesseseler, vakıflar, dernekler, partiler. Daha birçok kurum, kuruluş, müessese, nizam bunları sadece Allah'ın diniyle halbetmek için kurabiliyorlar. Bu büyük bir aldan, alda, aldanmadır. Bu büyük bir aptallıktır. Bu büyük bir zekasızlıktır, gerizekalılıktır. Neden? Sen bir beşer olarak kim tarafından yaratıldığını bildiğin halde, ona muhtaç olduğunu bildiğin halde, o olmasaydı sen olmazdın bunu bildiğin halde. O seni yaratmasaydı sen yaratılmazdın bunu bildiğin halde. O seni doyurmasaydı sen doyamazdın bunu bildiğin halde. O sana nefes imkanı vermeseydi sen nefes alamazdın. O sana güneşi vermeseydi sen güneşlenemezdin. O sana suyu vermeseydi sen su ihtiyacını gideremezdin. Bunları bildiğin halde. Nasıl oluyor da Allah'a çakat atıyorsun? Nasıl oluyor da Allah'a karşı geliyorsun? Nasıl oluyor da Allah'ın helal kıldıklarını, haram haram kıldıklarını helal kılma cüretini kendine gösteriyorsun? Ha, ne kadar büyük bir aptallık, ne kadar büyük bir zekasızlık, ne kadar büyük bir e, cüretkarlık, ne kadar bir aptal, e, aptal cesareti. Tabi bunu sizler takdir edebiliyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? ama maalesef bugün insanların çoğu bu haldedir. İnsanların çoğu bu haldedir. Allahu Teala'nın burada nasab kelimesi, nasübah kelimesini kullanması onların adeta Allah'ın haram dediği bir noktada helal bayrağı dikerek insanları harama teşvik etmelerinden dolayıdır. Yani aslında burada yüzleri kas katı kesilen insanlar sadece haram işlemekle kalmamış harama insanları davet etmişlerdir. İnsanların haram işlemekle kalanları gerçekten bunu gizli olarak yapıp da Allah'ım ben bunu yaptım ama bunun ezikliğini hissediyorum, bunun tövbesini de yapmayı düşünüyorum ama bunu da reklam haline getirmek istemiyorum. İnsanlar benden etkilensinler, benim gibi yapsınlar. Bunu da istemiyorum. Ben bunu hata olarak yapıyorum, hata olarak biliyorum, yapıyorum ve bunun ezikliğini hissediyorum diyen insanlar tövbe edebilirler, tövbeye kapıları açıktır ve Allah'ın rahmeti onları kuşatabilir. Ama bir insan, ama bir insan gece gündüz haram işler ve insanları harama davet ederse adeta Hatta o insanların harama girebilmeleri için kendi maddi, manevi imkanlarını seferber ederse, gücünü, kuvvetini, ömrünü Allah'a isyanda harcarsa, işte o nasab'dır, o nasubedir. Ve işte ilk defa onun yüzünün kararması, kas katı kesilmesi orada e, mutlaka ki olacaktır. Çünkü Allah'a baş, başmıştır ve onun günahı en büyük günahtır. Çünkü kötülüğe davet etmiştir. Çünkü Allah'ın verdiği ömrü, imkanı, maddi manevi imkanları Allah'ın diniyle harp etmek için harcamıştır. Tasslâ nâral hamiye. İşte o korkudan yüzü kas katı kesilenler var ya, yapmış oldukları kötü amellerle, Adeta haramın bayrağını dikenler var ya, onlar o kızgın ateşe atılacaklar, koyulmayacaklar, davet de edilmeyecekler. Onlar oraya adeta fırlatılacak, sürüklene sürüklene götürülecek, en ihanet edici şekilde. Şahsiyetleri o, kibirli, gururlu şahsiyetleri tamamen kırılacağı bir şekilde, tamamen Rezil ve rüsvay olmuş, alçalmış bir şekilde, alçak varlıklar olarak cehennemin o kızgın ateşine onlar atılacaklar. Çünkü onlar nasza. Çünkü onlar hak gaspını yapmışlar. Hukuk gaspını yapmışlar. İlahlık iddiasında bulunmuşlar. Çünkü onlar şeytanın cemaati. Çünkü onlar haram işlemekle kalmamış, insanları harama davet etmişler. Bırakın haramı. Bugün haramdan, haramlardan daha büyük bir haram vardır. Haramlardan daha büyük bir haram vardır. O da şirktir. O da şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Bugün maalesef nice insanlar baktığınız zaman, kılık kıyafetine baktığınız zaman, Müslüman zannedeceğiniz, Müslüman bir davetçi, Müslüman bir alim kişi, vakur kişi olarak zannettiğiniz insanlar, bugün işlerini, güçlerini bırakmışlar, şirke davet ediyorlar. Hayatlarını şirke davet etmekle geçiriyorlar. Bunlar, bunlar bir gazinoda içki içenden daha şerlidirler. Çünkü onun şerri kendini etkiler. İçki içenin kişinin şerri kendini etkiler. Ama, ama bir insan ki şirk içindedir. Bir insan ki şirke davet eder. Bir insan ki... İçki içmenin helal olduğuna davet eder. İşte o günahların en büyüğünü işlemiştir. Şirki işlemiştir. Ahirette affedilmesi mümkün olmayan bir günahı işlemiştir. Bakıyorsunuz o bazı insanlara iç işleri güçleri insanlara şirki anlatmak. insanları Allah'a değil kabre davet etmek, kabir ehline davet etmek, evliya'ya davet etmek Evliyayı ululaştırmak, ilahlaştırmak insanların ve maalesef diyorum ki bazı insanlara sen Müslüman olduğunu iddia ediyorsun. Takvalı efendim, namazlı, niyazlı, gece de te teheccüd namazı kılan efendim, pazartesi perşembe nafile oruçlar tutan bir insansın. Maşallah, çok iyi. Peki Peki, şu yaptığın şeyler ne? Eğer bir insan tutup da derse ki, yağmuru yağdıran, ki bunu müşrikler dememişti, yağmuru yağdıran benim şeyhimdir. Dünyayı yöneten kutuplar var, gavslar var, gavslı azamlar var, insanlar var, bunlar insan, beşer. Bunlar dünyayı yönetiyor. Felanca dünyanın tabiat olaylarından mesul felanca... Yağmurundan mesul falanca, efendim insanların kaderini çiziyor. Bunu yapıyorlar, bunu yapanlar var. Peki bu nasıl iş? Kime davet ediyorsun? Kime davet ediyorsun? Demek ki dünyada şu anda öyle insanlar var ki, takvaları da, giyinim kuşamları da, hareketleri de, Maalesef tutmuş oldukları oruçlar da, kılmış oldukları namazlar da Allah için değil. Allah iddiasında, Allah diye iddia ettikleri, Allah'ın makamına koydukları velileri, evliyaları, kabir ehli. Maalesef buna dikkat etmek lazım. Bu insanların bu kötü davetleri karşısında dikkatli ve uyanık olmak lazım. Eğer bir insan derse ki, Efendim, Ey Cibril, perde arkasından vahiy alıyorken bir bak, o da baktığında baktım seni gördüm, demek ki Allah'ın makamında sendin, senden sana vahiy getiriyormuşum mer. dendiğini, Cibril'in böyle bir laf dediğini iddia ederse, işte bunlar, işte bunlar Allah'ı inkar etmiş insanlardır. Allah'ın ilahlığını, Rabliğini, uluhiyetini, rububiyetini reddetmiş olan insanlardır. Açık ve net olarak. Yine aynı insan veya başka insanlar, eğer derse ki, işte ete kemiğe büründüm, falanca diye göründüm, Allah böyle demiş, yani felancaya baktığınız zaman, o bir insan değildir, Allah'ın yeryüzündeki suretidir. Ona tapının, ona tapının dediyse, bir metre sakalı da olsa, cübbesi yerlerde de sürünse, kafasında on metre sarık da olsa, zalimdir, cahildir, müşriktir, münafıktır, kafir olmuştur. Ve dünyanın en şerli insanı haline gelmiştir. Dünyanın en şerli insanı haline gelmiştir. Şeytanı da geçmiştir bu şerde. Çünkü şeytanın böyle bir iddiası mümkün değil. Şeytan Allah'a Rabbim diyor. Rabbim, Rabbim diyor. Ama bu insanlar Rab'lerinin kim olduklarını dahi bilmiyorlar. Bildikleri tek şey, tağutları Rab olarak iddia etmeleri. Kendi şeyhlerini, alimlerini neyse, sevdiklerini Rab olarak iddia etmeleri ve görmeleri. Ve bu insanlar maalesef böyle olunca da Kur'an'dan hoşlanmıyorlar. Hakiki tevhid inancından hoşlanmıyorlar. Gerçek tevhid inancından hoşlan hoşlanmıyorlar. Gerçek tevhide İslam'ın özüne peygamberimizin anlamış olduğu, anlatmış olduğu, yaşamış olduğu, sahabenin anlamış ve yaşamış, yaşatmış olduğu ve tabi'inlerin üzerinde efendim kaim oldukları İslam'ı duyduklarında deliye dönüyorlar, kabul etmek istemiyorlar. Ve nerede? Nerede? İşte bu gerçek İslam'a davet eden bir insan görürseler, hemen onu çeşitli yaftalarla suçluyorlar. Felanca, fişmanca, efendim, şudur, budur, hemen yaftalıyorlar. Neden? Susturmak istiyorlar. Etkisini azaltmak istiyorlar. Maksatları, kendi iftiralarının, kendi şirki inançlarının Dünyada cevap bulması, insanları kandırması ve cemaat bulması, bulmasıdır. İşte tevhid ehli olan her insan, Yüce Rabbini kıskanmalıdır. Yüce Rabbinin hakkını, hukukunu gasp edenlere karşı mücadele etmelidir. Yüce Rabbinin hakkını, hukukunu, evsafını, esmasını, sıfatını, efalını, fiilini, kavlini... Çalan, gasp eden, hukuk gaspı yapan, hak gaspı yapan insanlara karşı onların bütün davet metotları, vesileleri, araçları, gereçlerine karşı davetçilerine karşı mücadelede son nefesine kadar kaim ve daim olmalıdırlar. Tevhid ehlinin görevi budur. Ve bunu yaparken, bunu yaparken... Asla kınayıcının kınamasından korkulmamalıdır. Bunu yaparken asla herhangi bir zarar gelir, kar gelir, şu gelir, bu gelir hesapları dünyevi hesaplar yapılmamalıdır. Zira bugün Allahü Teala salih kullarını, has kullarını deniyor. Bu zalimler dünyada cirit atarken, ey tevhid ehli, ey Allah'ı kıskanması gereken Allah'ın uluhiyetini, rububiyetini yüceltmesi gereken, Allah'ın ilahlığını, uluhiyetini en yukarıda tutması gereken tevhid ehli. Eğer sen uyuyorsan, ben ne yapayım, ben zayıfım, ben söylememle bir şey olmaz diyor isen, sen bil ki maalesef kaybettin. Maalesef kaybettin. Kaybetmemek için ailenizde, çevrenizde, Mahallenizde mücadele edin, otobüste, yolculukta, ikametinizde, istirahatinizde mücadele edin, gördüklerinize hakkı anlatın, tevhid inancını anlatın, bana ne insanlardan, ben doğru yola gideyim de gerisini olursa olsun inancında olmayalım, Ol, olunmasın, bu büyük vebaldir, büyük günahtır, Kes, kesinlikle bu yanlış bir metottur. Ve bunu yaparken de lütfen, lütfen. Sen kafirsin, sen münafıksın diye giriş yapmayın. Güzel güzel anlatın. Allah'ın tavsiyesine uyalım. Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti ve'l mev'izeti'l hasene ve cadelhum ahsan. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Güzel bir tavsiye ve güzel bir nasihat ile davet et. Onlarla en güzel metotlarla mücadelede bulun. Kızdırmadan, küstürmeden, dışlamadan onlara en büyük, en kötü müjdeleri yüzlerine çarpmadan mücadele et. Güzellikle mücadele et. Walaw kunta faddan galiidhal galb qalbi lam fadd min hawlik ya Muhammed eğer kas katı yürek kesilmiş bir yürek taşısaydın, katı yürekli olsaydın, o insanlar etrafından savrulur giderlerdi. Etrafınızdan insanları savrulup gö göndermeyin. İnsanlarla diyalogunuzu kesmeyin. İletişiminiz iletişim kazalarına düşmeyin. Tevhid ehli işte bir davet işlerken, icra ederken yüce Rabbimizin çizmiş olduğu çizgi üzerinde olmalıdır. Peygamberimizin göstermiş olduğu davet yolu üzerinde olmalıdır. Merhameti elden bırakmamalıdır. İnsafı elden bırakmamalıdır. Çok acele davranan insanlar var. Çok. Çok acele davranan insanlar var. Hemen sen kafirsin, sen münafıksın, sen müşriksin, sen su oldun, sen bu oldun diye ilk yani son en son sözü ilk başta söyleyip bütün iletişimleri kesen diyalog köprülerini kaldırıp atan ve maalesef e, insanları küstürüp onlara hak daveti ulaştırmada başarısız olan insanlarımız bugün maalesef çoğunlukta. Öyleyse her Müslüman insan insanları hakka nasıl davet edecek? Bunun üzerinde kafa yormalı, Kur'ani metoda gelmeli, sünneti sünnetin metodunu uygulamalıdır. Kafasına göre değil. Hiç unutulmamalıdır ki bir insana kafir diyen bir insan büyük vebal altındadır. Eğer o kafir değilse hadisi şerife göre olaf boşa gitmez geriye sahibine döner. Öyleyse ağzımızdan çıkan kafir müşrik laflarına dikkat etmemiz lazım. Ve daha çok kişileri değil kişilerin yanlışlarını hedef o tahtasına koymamız lazım. Senin şu amelin hata, senin şu sözün hata, senin bu sözünü yapanlar yanlış söylüyorlar, senin bu amelini yapanlar yanlış yapıyorlar derken dikkatli olmak lazım, böyle demek lazım, sen müşriksin kafirsin dememek lazım ve lütfen, lütfen insanları davet ederken senin bu yaptığın hata demeden önce o insanın senin hata dediğin zaman senin sözünü kabul edecek kıvama gelmesini sağlaman lazım. Nasıl? Önce Kur'an. Ayetler oku birkaç tane. Bilgili ol. Bilgili olmak zorundasın. Ezberlemek zorundasın. Ezberlemek zorundasın. Bilgili olmak zorundasın. Usulüne uygun davet metotlarını bilmek zorundasın. Kur'an metotlarını bilmek zorundasın. Peygamberimizin metotlarını bilmek zorundasın. Şefkatli, merhametli olmak zorundasın. Katı kaplı olmamak zorundasın. Olmamak zorundasın. Güzel davet etmen lazım. Hikmetli sözlerle davet etmen lazım. Sabırlı olman lazım. Ne diyor? Bakınız. Vel asr. Asra yemin olsun. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسُرُ Muhakkak ki insan kaybetti. Hüsrana uyradı. اِلَّا <gülüyor> الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ancak iman edenler müstesna. وَعَمِلُوا <gülüyor> الصَّالِحَاتِ Salih amel işleyenler müstesna. وَتَوَاسَوْا <gülüyor> بِالْحَقِّ Hakkı tavsiye edenler müstesna. وَتَوَاسَوْا sabır <gülüyor> Sabrı tavsiye edenler müstesna. Çünkü iman etmek de, amel etmek de, hakkı, sabret, hakkı tavsiye etmek de sabra bağlıdır. Sabra eğer sabrınız yoksa iman edemezsiniz. Eğer sabrınız yoksa amel edemezsiniz. Eğer sabrınız yoksa Hakk'a tavsiye edemezsiniz. Hakk'a davet edemezsiniz. Emri bil maruf ve yani münker <gülüyor> yapamazsınız. Hakk'a davet edip şerden insanları sakındıramazsınız. O yüzden insanlara sabrı da tavsiye ediyor Allahu Teala. Sabırlı olmamız lazım. Eza'lara, cefalara katlanmamız lazım. Her zaman söylüyoruz ama mutlaka bunların tekrar tekrar söylenmesi lazım. Biliyorsunuz ki Antakya tarihinde üç defa altüst olmuş, bir defasında melek dağlarla sorumlu melek bir gece Antakya'ya geldiğinde bir rivayete, göre üç, bir rivayete göre üç yüz, üç bin kişinin gece namazına kalktığını görünce, Ya Rabbi şu anda teheccüd namazına kalkanlar var. Ya Rabbi, ben şimdi bu Antakya'yı helak edersen bunlar da helak olacak. Ya Rabbi, ne buyurursun diye sual tevcih ettik ettiklerinde Allahu Teala onlardan başla ey melek. Onlardan başla azaba diye cevap veriyor. Neden? Cevap Melek sormuyor bir daha edebe mugayir olur diye. Ama Allah meleğin o istifhamına cevaben diyor ki, Onlar Allah yolunda yüzleri hiç buruşmadı. Hiç tükrük yemediler. Hiç azar eşitmediler. Tükrük yemeyi, azar eşitmeyi dahi göze alamadılar. Bir münker gördüklerinde çekip gittiler. İnkar etmediler münkeri. Çünkü münkeri inkar ettiklerinde oradaki şerli insanlar onlara laf atacak. Karışmayın. Z size ne? Gericiler, yobazlar. Defolun gidin. Hayatımıza karışmayın. Diyecekler diye, diyecekler diye onlara emmi bin maruf yapmadılar. İşte bu en büyük günah. Öyleyse o gece namazına kalkanlar suçlular. Onlardan başla. Ya. Maalesef bugün düğünlerde, derneklerde insanlar içiyorlar, masalar kuruluyor. Efendim, şeytanın mizmarı çalgılar getiriliyor. Kadın, erkek karışık danslar yapılıyor. Ve maalesef akrabamızdır, komşumuzdur, tanıdığımızdır, iş arkadaşımızdır. Davet ediyor ve gidiyoruz. Davete icabet etmek sünnettir diyoruz. Hadi oradan yalancı, Dav öyle davete ida icabet. Etmemek sünnettir. Hatta fazdır. Kimi kandırıyorsun? Yani nefsine uyacaksın diye dini bir halidir. Değiştirme ya. Peygamber ne zaman gitti içki alemlerine, efendim onların yanında oturdu? Ne zaman gitti kadın kız karışık dans edilen şeytanın bayrağının gerildiği ve sarhoş insanların birbirlerine şehvani bakışlarla bakıp Herkesin haram noktalara gözüp gözünü diktiği bir yere, bir mekana Peygamberimiz ne zaman iştirak etmiştir? Ne zaman bu etmedi böyle mekanlardan? Ne zaman böyle mekanları kaldırılmasını emretmedi ki sen böyle güçsüz, kudretsiz, basit basit düşüncelerle o haramı işliyorsun? İşte maalesef değerli kardeşlerim bu konuda da çok büyük eksiklerimiz var. Bu konuda çok büyük eksiklerimiz var. İşte bunlar hepsi nasıbeye giren. Amiletün <gülüyor> nasibe. İş yaptılar ama nasaplık yaptılar. İş yaptılar ama hakkı gasp ettiler. İş yaptılar ama Allah'ın haram kıldığı işleri yaptılar. Tesla nâran hamiye. İşte bu yüzden kızgın ateşe atılacak onlar. Savrulacaklar. Alçaltılmış şekilde savrulacaklar. La yusminu ve la yugniy. Orası nasıl bir yer? Orası nasıl bir yer? Onlara orada dikenden başka bir yiyecek yok. Oradaki yiyecekleri onları asla gıdalandırmaz, beslemez, onlara fayda vermez. Bilakis onların midelerini, iç organlarını kasıp kavurur. Onlara bir azap olarak yansır. Onlara yapılan azabın bir parçasıdır. وَلَا يُغْنِي Şiddetli bir şekilde hissetmiş oldukları açıkları, açlıklarını dahi asla dindiremezler. İşte hem yakıcı bir cehennem ateşi ve o cehennem ateşinde maalesef yiyecek olarak yedikleri maalesef dikenler, onları doyurmayan, midelerine, iç organlarına batan, bir takım azap unsurları ve onları açlıktan, e, açlıklarını dindire, e, dindirmeyen bir takım e, şey, unsurlar. Gıda diyemiyoruz. Çünkü gıda olsa onlar beslenecekler. 5. ayet-i kerimede 5. ayet-i kerimede allah Allahü Teala diyor ki Onlara kaynar su pınarından, orada bir kaynar su gözü pınarı var, kaynar su, yakıcı su, onlara o sudan verilir. Onlar susadık, yandık, mahvolduk, perişan olduk dediklerinde, buyurun işte sizin suyunuz budur denir. Ve onlar ferahlamak, serinlemek için geldikleri o suyu içtikleri anda, bütün iç organları o suyun hararetinden paramparça olarak dönerler ve perişanlığı... Tekrar tekrar yaşarlar, umutlarının yıkıldığını, bütün umutlarının söndüğünü ve e, imdat bekledikleri her noktada kendilerini bekleyen bir azabın onları karşıladığını üzülerek, perişan olarak onlar görürler. Allah korusun, o tür insanlar olmaktan. Leyselahum ta'amun illa min dari'i Onlara orada midelerine batan kuru, kupkuru, sert dikenlerden başka bir yiyecek yok. La la yughni Biraz önce söylemiştik bu ayeti ile ilgili. Ne onları besler, ne onlara gıda olur, ne de onları onların açlığını yatıştırır. Evet. 7. ayet-i kerimede böyle söylüyor yüce Rabbimiz. Şöyle saatimize bakalım ne kadar olmuş. 40 dakika olmuş. Peki. Vermiş olduğumuz söze uyalım. Ee, bu kalan e, dakikalarımızı soru cevap olarak inşallah kullanmak istiyoruz. Allah nasip ederse gelecek hafta 8. ayeti kerimeden itibaren e, anlamaya, tefsire e, devam edeceğiz. Allah çürmenizden razı olsun dinlediğiniz için e, bu arada hemen sorularınızı da almak istiyorum e, soru bölümüne de e, geçelim inşallahü teala sorularımız var ise eğer sorularımız yok ise e, bu tefsirden biraz daha saatimizi dolduracak şekilde devam edeceğiz inşallahü teala